Herkese merhabalar. Açık Radyo'nun yeni yayın döneminde Yerden Yüksek isimli programa bugün itibariyle başlıyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Yerden Yüksek programında konumuz çocukların mekan algısı ve mekansal hakları olacak. Bu programda sizlerle birlikte değişen kentsel ve kırsal mekanlarda çocukların Mekanlarda nasıl var olduklarını, mekanı nasıl algıladıklarını ve bu konuda yapılan çalışmaları birlikte dinleyeceğiz, öğreneceğiz ve tartışacağız. Bu programda kısaca size kendimi takdim etmek istedim ve bu radyo programını nasıl yapmaya karar verdiğimi anlatmak istedim. Ben Gizem Kıygı. Kendim şehir plancısıyım. 2012 yılında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümünden mezun oldum. Planlama disiplininin içerisine girdiğim 2008 yılından beri. Kentsel e, mücadelelerin içerisinde yer alıyorum. E, kendi eğitim hayatıma başladığım, şehirciliğe başladığım 2008 e, yıllarında e, gerçekten İstanbul'un kentsel dönüşüm anlamında e, güçlü bir... E, Dinamiği vardı mekan gündemi vardı ve ben de e, bir planlama öğrencisi olarak e, kentsel muhalefetin içerisinde e, kentsel dönüşüm karşıtında kendi haklarını e, korumaya çalışan kendi yaşam pratiklerini geliştirmeye çalışan toplulukların içerisinde bir şekilde e, yer almaya başladım. Ancak 2008 yılından 2013 yılına kadar bu kentsel muhalefet içerisinde mekansal haklarını tartışan gruplar içerisinde ne yazık ki çocukların çok da fazla aslında gündem edilmediğini deneyimlemiş oldum. Ve 2011 yılında mahallelerde... İstanbul'un kentsel dönüşüm tehdidi karşısında mücadele eden e, Gecekondu mahallelerinde çocuklarla mekan üzerine, yaşadıkları mahalleler üzerine atölye çalışmaları yapmaya başladım. E, bu atölye çalışmalarından öğrendiğim e, deneyimlerle de e, çocukların kentsel mekansal algısına ilişkin e, bir e, okuma yön e, ...tayin etme... E, ...kaygısı taşıyorum kendim... ...2011 yılında çocuklarla çalışmaya... ...başladığım zamandan itibaren... E, ...bugüne gelene kadar... Aslında farklı farklı alanlarda çocuk hakları üzerine çalışan çocukların mekansal algıları üzerine çalışan eğitim değişen eğitim metodolojilerinin pedagojilerinin çocuğun mekansal algısını nasıl etkilediğini mekanı bir eğitim öğrenme aracı olarak nasıl kullandığını da bir şekilde deneyimleme fırsatım oldu. Bu birliktelik kurduğum. E, ...gruplar ve e, inisiyatifler çerçevesinde aslında çocuğun mekansal algısına dair hem kentsel alanda hem kırsal alanda... ...çok büyük bir bilgi birikiminin e, olduğunu e, ben de meslektaşlarımla birlikte gözlemlemiş oldum. E, böylelikle bir deneyim ortaklığında bugün çocuğun mekansal hakları hem kentsel alanlarda hem kırsal alanlarda çokça tartışılan bir konu haline geldi bu inisiyatifler içerisinde kimler var bir kere mimarlar var çocuk mekanlarına ilişkin tasarımlar yapan mimarlar var çocuklarla birlikte atölye çalışmaları onların ev mekan doğa algısını anlamaya çalışan atölye çalışması yapan kişi ve kurumlar var bir ...benim meslektaşlarım var... ...şehir plancıları var... ...bizler daha e, geniş ölçek dediğimiz... ...kentsel mekan ölçeğinde... ...çocuğun dolaşımını... E, ...erişimini... ...kentte kullandığı mekanları... ...kentte sokağa çıkıp çıkamadığını... E, ...okuluna ne, ne kadar saatte gidip gidemediğini... E, ...araştıran meslektaşlarım var... Gene bunlara yönelik sosyal girişimler... ...inisiyatifler ve sivil toplum örgütleri var... E, ancak bu alanda yapılan çalışmalar son dönemde özellikle çok umut verici de bulduğumuz hep birlikte bir şekilde eğitimcilerle, eğitimcilerin yaklaşımlarıyla birleşmeye başladı. Ne oluyor? Öğretmen aslında sınıfta çocukla birebir çok vakit ve devamlı vakit geçiren bir birey olarak çocuğa dair elinde ee, en fazla bilgiyi bulunduran kişi Ve de e, okulun işte toplumsal hayat içerisindeki e, etkisini de e, düşündüğümüzde Aslında hem çocukla hem çocuğun ebeveyniyle kurduğu iletişimde e, Çocuğun hem e, bireysel e, insan haklarına hem de mekansal haklarına ilişkin e, bize e, bir çerçeve sunabilecek Bu alanda geliştirebileceğimiz Problem olarak tayin edebileceğimiz noktaları bize anlatabilecek, aktarabilecek bir bilgi birikimine sahipler. Yine son dönemde interdisipliner çalışmaların artmasıyla öğretmenlerin, mimarların, eğitim politikacıların, psikologların, çocuğu konu edinen herkesin aslında bir şekilde deneyimlerini birleştirip bir izlek sunmaya başladığı bir dönem içerisinde yer alıyoruz. Program kapsamında e, bu kişileri e, programa davet ederek baktıkları yerlerden durdukları e, çocuklarla buluştukları yerlerden e, çocukların mekansal algısına ilişkin mekansal haklarına ilişkin bir tartışma ortamı yaratmayı bizim kendi içimizde çocuk çalışmaları çocuk hakları çalışmaları yürütenlerin içerisinde hali hazırda tartışılmaya başlanan konuları daha yaygın bir şekilde ...gündem edebilecek bir tartışma platformu aslında oluşturmak bu programın amacı. Dediğim gibi bunda eğitimcileri ağırlayacağız, mimarları, plancıları ağırlayacağız... ...çocuk çalışmaları, sosyal hizmetler uzmanlarını ağırlayacağız program kapsamında... Ee, ve de e, farklı çocukluk deneyimlerinin günümüzde e, nasıl e, gerçekleştiğinin hep beraber bir yol haritasını çıkarmaya çalışacağız. Bu grupların içerisinde... Ee, ne kadar güzel ki e, kendi mekansal hakları kendi yaşam hakları için e, örgütlenmiş e, kendi dillerinde e, yetişkinlere de diğer kendi akranlarına da kendi dertlerini anlatmayı amaç edinmiş çocuk grupları ve inisiyatifleri de var. Bu inisiyatifler de çocukların kendileri de programımızda yer alacaklar. Buraya kadar anlattığım kısım aslında biraz programın kentsel çerçevesiydi. Şimdi mekan dediğimizde aslında çok geniş bir şeyden bahsediyoruz. Yani Fransız düşünür bizim mekan çalışmalarında da şu anda... E, sosyal bilim çalışmalarında da çok genişçe e, işlenen ve en fazla e, tartışılan düşünürlerden Henry Lefebvre der ki gündelik hayatımızda e, gerçekleştirdiğimiz bütün aktivitelerin mekansal bir çerçevesi var. Yani ne yaparsak yapalım bir mekansal çerçevede yapıyoruz. Dolayısıyla bu aktivitelerimizin, bu e, hallerimizin mekanla uyumluluğu, mekansal çerçevesi bu anlamda aslında mekan haklarının, mekansal haklarının insan haklarıyla ne kadar bütünleşik bir yerde durduğunu bize işaret ediyor. Dolayısıyla yalnızca çocukların mekana erişimi üzerinden değil... Çocuk, çocuğun istismar hallerindeki temsillerinin mekansal karşılıklarını da e, bu program çerçevesinde konuşacağız. Çocuk yoksulluğunu konuşacağız örneğin. Çocuk yoksulluğunun da bir mekansal karşılığı var. Ve biz bu mekansal karşılıkta e, kenti kırılıp bölerek bir dezavantajlı, avantajlı e, tanımları içerisinde davranma eğilimi e, gösterebiliyoruz bazen. Belirli bir sınıfta olan çocuğu ya da belirli bir e, alanda, kentsel mekanda, kırsal mekanda belirli standartlarda yaşayan çocuğu dezavantajlı addediyoruz. E, bunların karşılık bulamadığı e, çocukları da dezavantajlı olarak addedebiliyoruz. Oysaki mekana erişimde, mekan kendi haklarının ifadesinde, e, diğer akranlarıyla iletişiminde... ...yetişkinleriyle iletişiminde acaba bu çocuklar gerçekten bizim tanımladığımız gibi bir dezavantaj kalıbında oturuyorlar mı? Bizim dışarıdan bakıp özel okul, alışveriş merkezi ve kapasite üçgeninde bir sınıfsal okumayla dezavantajlı olarak tariflediğimiz çocuk... Kentsel haklarına erişme anlamında, mekansal haklarına erişme anlamında e, gerçekten dezavantajlı mı? E, bu çocuğun e, hayatında deneyimleyemediği şeylerin insan haklarıyla olan bağlantısı neler? E, bunları da programımızda konuşacağız. E, bu alanda e, kırsal alanda aslında e, çocuk yoksulluğu, çocuk işçiliği üzerinden Yapılan çalışmalar çok fazla. E, biliyorsunuz e, hükümetin e, ilan ettiği üzere e, çocuk işçiliğiyle e, mücadele e, programının e, yürürlükte olduğu senelerde e, yaşıyoruz. E, bu programı tartışacağız programımızda. Çocuk işçiliğinin mekansal boyutlarını, e, çocuk işçiliğin kırsalda neye ifade ettiğini, mevsimlik tarım işçiliğinde... E, mekanın ne kadar belirleyici olduğunu e, bu konuda çalışma yapan e, araştırmacılarla, sivil toplum örgütleriyle sahada birebir çalışan e, kişilerle birlikte e, konuşup değerlendireceğiz. Özellikle çünkü mevsimlik tarım işçiliğinde çocuğun mekansal hakları dediğimiz şeyin emek e, örüntüsüyle e, çok büyük bir ilişkisi var. E, burada bulunan çocuklar eğitim ...hakkına e, erişemiyorlar. E, çalışmadıkları... ...emek örüntüsünde bulunmadıkları... ...iddia edilse de... E, ...yevmiyeli olarak tarlada... ...bir fiil çalışmasalarda... E, ...mevsimlik tarım işçisi, işçilerinin... E, ...yaşadıkları mekanların... ...içerisindeki emek örüntülerinde... ...bir yerleri var. E, ve de... E, ...bu yerde... E, ...çocuklar... O yerin temizliğinden, e, akranlarının bakımından, e, yemeklerin yapımından yani o mekanın yönetiminden aslında mesul durumdalar. Ve o mekanın yönetimi üzerinden e, bu emek örüntüsünün içerisinde yer alan bir pozisyondalar. Bunları çok geniş bir şekilde işleyeceğiz. E, yine emek örüntüsünün içerisinde aslında tam olarak bu tarım işçiliği üzerinden, e, biliyorsunuz en kötü e, koşullarda çalışma biçimlerinden biri aslında mevsimlik e, tarım işçiliği çocuklar için e, ve de e, hükümetin son dönemde aldığı önlemlerden bir tanesi mevsimlik tarım işçiliğinde e, çocuk e, işçiliğinin önlenmesi. E, bu önlenme programı kapsamında yapılan çalışmalarla birlikte e, bunun e, çocuğun hayatındaki karşılığını ve bu... Alanda yaşanan çocuk iş cinayetlerini de programımız kapsamında yine sahada çalışan bu konuda araştırmalar yapan çocuklarla birebir görüşme imkanı olan kişi ve kurumlarla burada sizlerle paylaşıyor olacağız. Göç konusunu konuşacağız. Yine çocuklarda son dönemde çok tartışılan bir şey. Ee, göç konusunun özellikle Suriyeli mülteciler e, üzerinden yeni bir yeni mekansal örüntüde, yeni mekansal yaşamda, yeni kırsal kentsel yaşamda e, neleri değiştirdiği e, ve mültecilerin hakları, mülteciler üzerinden genel bir göçmenlik haklarının e, mekansal karşılıkları ve bunların sosyal politikalardaki aslında yerlerini e, son derece hararetli şekilde tartıştığımız. E, gündemler e, içerisindeyiz. E, yine bu sosyal politika kapsamında tabii ki göçmenlerin ve mültecilerin e, sağlıklı ve güvenli e, konut e, haklarının e, karşılanıp karşılanmadığı yine sağlığa eğitim eğitime erişim haklarının karşılanıp karşılanmadığı e, çok e, tartışılıyor gündemimizde. E, bunun çocuklar nezdindeki e, karşılığı. Tartışacağız Ama bunu hem e, Göç üzerinden Yani göçün getirdiği yeni e, Vatandaşlık tanımının e, Türkiye'deki tekabülü Ve sosyal hizmetlere erişim üzerinden Yine sosyal hizmet uzmanlarıyla Birlikte tartışacağız Ancak e, bunu şu boyutuyla da tartışacağız Göç ettiğimizde e, Değişen mekan e, Algımızın Yeni kentte Mekansal haklarımızı yeniden tanımlamakta nasıl araçsallaştığını çocukların deneyimleri üzerinden tartışacağız. Çocuklarla oyunlar çerçevesinde yine kente ilişkin yaşadıkları mahalleye köye ilişkin düzenledikleri atölyeler çerçevesinde mülteci ve göçmen çocukların değişen mekan algısını ölçen çalışmalar var. Program kapsamında yine bunları dinliyor olacağız.